Ya, buna da bir şey demeyeyim. Mi? Ne diyeyim ben? Bir şey diyeyim buna. Ne diyeyim? Şişt. Ne diyeyim? Ama diyeyim benim. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Kardeşlerle ettiğim sohbetlerde inandıkları şeyleri çok rahat anlatamadıklarını görüyorum. Bazen de "Abi inandık, bunun ispatı mı olurmuş?" diye saçma cümleler duyuyorum. Peygamber Aleyhisselam zamanında birçokları "Ya Muhammed Aleyhisselam" ''Söylesene ben neden inanayım?'' diye soruyor. ''İnanacaksın tabii kardeşim, bunun nedeni mi olurmuş?'' Demiyor Resulullah. ''Haydi inanmıyorsanız, Kur'an'ın bir benzerini yazın da getirin.'' diye meydan okuyor ve ispat ediyor Resulullah. Şöyle düşünebilirsin, Resulullah Aleyhisselam 40 yaşında nübüvvet geliyor, 23 yıllık bir peygamberlik hayatı var ve Namaz gibi imandan sonraki en önemli hadise ne zaman farz oluyor? Miraç hadisesinde yani takriben 11 yıl sonra farz oluyor. Şimdi insan şunu demesi lazım, namaz bile 11 yıl sonra farz olmuş. Acaba 11 yıl boyunca Resulullah Aleyhisselam Müslümanlarla ne yapmış? Mekki surelere baktığınızda Allah'ı, imanı, ahireti sürekli iman dükunlarını bahseder. Sen kimsin? Nereden geldin? Nereye gideceksin? Kainattaki varoluş sebebin nelerdir? Seni getiren, senden ne istiyor gibi cümleler izah edilmeden birisine haydi iman et, haydi inan! Denilir mi hiç? Denilir mi lan? Gelsene bir. <gülüyor> gel, gel bir yollayayım seni. Gel bakalım, gel bakalım. Ş gözüküyor mu hocam bu, bu gözüküyor mu? Gözlüyor abi. Bu tatlı, şirin çocuk gözüküyor mu? Ha? Diğer tarafa mı geçsin? Demedin mi lan? Boran <gülüyor> sen ne demiştin abi son? Ne demiştin abi son? ben de hatırlamıyorum. Ne soralım buna? Can, Can buna bir şey soralım ya. Sen sorsan Can. Önce iman geçmişin var. Önce mesela gel böyle Can, gel sen de şöyle. Abi, iman var derken, önce Yok senden bahsedecek olsam özel kivi Çayı kitabından bahsederdim. <gülüyor> evet Kivü Çayı isminde <gülüyor> e, henüz ezeli ilimde var olup şahadet aleminde mevcutluğa erişmemiş bir kitabınız var herhalde. Hazır. Hazır. Ha. Hazır. Ha. Hazır. <gülüyor> onlar yakın zamanda. <gülüyor> <gülüyor> ben senden gerçekten de Yusuf Efe şeyi görme görme yazdırdık Aslan Gire ya evet. böyle biraz onu sıkıştırabilecek bir imanı yani onu sorgulatacak bir soru sormanı rica ediyorum. Evet. Herhangi bir soru olabilir mi? İmani herhangi bir soru olabilir. Şimdi e, mesela biz şimdi sünneto. Neden sünnetli doğmuyor? Bunu hiç sorgulamadım yani. <gülüyor> Gerek ama yine de sorgulamam yani. Aslan bu arkadaşı sorgulatacak bir imani mesele rica edebilir miyim? İmani mesele. Bir zorla yani bu arkadaşı gerçekten şöyle imani bir sorgu sor. Daha önce hiç düşündüysen eğer. Gerçek sorayım mı gerçekten? Gerçekten sor şey düşünmüştüm ben. Kur'an'da bazı yerlerde çamurdan yaratıldı, insan o sudan yaratıldı diyor ya. Hani bir ateist şunu sorsa acaba milyonlarca yıl maymundan evrimleşmek mi daha mantıklıyorsa cansız bir sudan, cansız bir çamurdan yaratılması mı daha mantıklı diye bir soru sorsa ben ne derdim diye düşünüyorum yani. Hangisi? Hani milyonlarca yıl ona kıyasa milyonlarca yıl evrimleşmek daha bir yakınmış gibi geliyor. Hmm. Onun açısından. Tabi bizi de bir sorgulatıyor yani. ya. Biz öyle bir sorgulatmaz da yani. <gülüyor> yani Bilirsin canı sorgulatır. Haydi bakalım. Haşa <gülüyor> estağfurullah. Hayat <gülüyor> ben, ben Başka sen, soru sen, soru soru da... Sinan, sen bunlara sor Mesela hani Müslüman aleminin durumunu görüyoruz yani. Madem hani Kuran hak yoksa... İşte aç! <gülüyor> daha, da, da, zahlına, cevabımız var, soru yok. <gülüyor> Sinan, perde arkasından bir soru rica ediyorum. Gerçekten az önceki saçmalıklara bulaşmadan şöyle güzel bir soru. <gülüyor> Neden Hz. Muhammed'i Allah'a ve Sebeb'i? Neden o peygamber? Bize affetliyim ya, o... Ha. Diyorsun ki ben de peygamber olabilirdim. Olabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> var mı cevap? <gülüyor> ama şimdi ben cevabı söylersem video biter. <gülüyor> o yüzden söylemeyeceğim ya. ya Biliyorsun yani. De biliyorum tabi canım ama şimdi Mehmet abinin de ekmeğini almıyor yani. <gülüyor> evet. Allah razı olsun. Ben konuma devam edeyim. Sensiz yavaşlanın. biraz. Biraz Rabbimle baş başa kalmam lazım. Peygamber aleyhisselam böyle tebliğ ettiği halde, acaba bize böyle bir din bahsedilip anlatıldı mı? Namaz kıl, oruç tut, yap cennet, yapma cehennem. Peki neden? Bediüzzaman Hazretleri toplumun ibadetler anlatılarak değil, iman hakikatleri anlatılarak ancak düzelebileceğini görüyor ve gençlerin hızla ibadetleri terk edişini gördükçe, çok ciddi ürperiyor. Risale'nin eserlerinde sözlerde arkada konferans bahsi var. Üstadın talebelerinden Zübeyir Gündüz Alpin. Yani neden bunlar oluyor? Biz niye sorgulamayı bıraktık? Kainata niye geldik? Bu kitaplar neden önemlidir? İman hakikatlerini bilmeyen bir adamın namaz kılması neden problemlidir? Daha basit özetleyeyim. Onlar nasıl namaz kılacaklarını biliyorlar. Ne için namaz kılacaklarını bilmiyorlar, bunların çözümü nedir? Burada birkaç paragraf okuyacağım Üstad'ın talebesi Zübeyir Gündüz Alp'in sözlerinden. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını Programlarının birinci maddesine koymuşlar şimdi neden iman? Bir insanda iman olursa yani paket halindeki iman var ama belki de zayıf. Resulü aleyhisselam hadiste diyor elbet zerre kadar imanı olan cennete gidecektir diyor. Tekrar özetleyeyim, imanın bir parçası olan değil. Tamamı olacak ama belki derece olarak en zayıf olacak. Ama bir adam düşünün bu adam böyle dünyanın tamamını Allah için harcadığını söylüyor. Hayatını onun için vakfettiğini söylüyor. Yaptıkları öyle yapmadıkları öyle. Ardından bir gün konuşuyorsun adama ve diyorsun ki kardeşim sence ahiret var mı diyorsun? Adam diyor ki ya ben ahiretin olduğuna inanmıyorum bu saçma bir düşünce diyor. Bütün yaptıklarının milyon katını da yapsa bu arkadaş kafir hükmüne geçtiğinden akıbeti sonsuz bir cehennem olur. Yani bir trilyon yıl içerdesin bir trilyon daha bir trilyon daha ve asla yıllar bitmiyor. İşte iman bu kadar önemli bir mesele. Eski kitapları biraz inceleyin. O kitaplarda yani o gençlerin en önemli evresi olan okul kitapları da tabiat ana diye bir bahis geçiyor. Ya düşünsene daha Rabbini tanılamamış bir çocuğa tabiat anayı tanıtmaya çalışmanın amacı nedir? Bu saldırı nereyedir? İmanın esaslarına saldırmaya çalışmışlar yine. Musursam bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Bir abim göstermişti bana eski bir arşivden Zamanın yani böyle 25'lerin 50'lerin belki Bir lise kitabında yazan cümle şuydu ve çok yürek yakıcıydı Haşa estağfurullah şöyle beyan ediyordu Haşa Ve Muhammed mağarada günlüğünü yazıyordu diye Yani buna Kuran'ı bahsediyorlar Neden bu kadar temelden insanların imanına saldırdıklarını anlayamadın mı hala? O zaman iyi dinle Halbuki İmanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar herhangi birisinde meleği olur ahiretin kazası olur kader olur. Herhangi bir tanesinde biraz bir problem yaşansa dinin teferruatında yapılan la kaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Çünkü kişinin sonsuz hayatına var olacaktır. Evet. Veririm. Ver, Veririm. İçki içen bir adamın e, günahı e, Allah yani günahtır. E, bizim için biliyorsun bir kebahirdir içki. Çok büyük bir günahtır. Ama Allah bunu affedebilir. Ama diyor ki ben şirki affetmeyeceğim diyor. İmansızlığı affetmem diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi mesela çok büyük bir günah işlemiştir. Yani tövbe etse zaten Allah affederim diyor ama etmeden de Allah o yani. Bilemeyiz ki başka bir amelinden Allah Memnun olur, tutar, o günahını affeder. Bunları yapabilir, anlatabiliyor muyum? Biraz oturdu inşallah. Yani o adam tövbe etmese bile Allah'a kalmış bir şey, başka bir noktadan razı olur, onu affeder. Ama diyor ki şirkle ilgili, şirkle demek şirketten aklına gelsin. Allah'a ortak koşma. Zaten iman hükümlerindeki bir problem bunu doğuruyor otomatikman. Ben bunu asla affetmeyeceğim diyor. Yani şirkle gidildiği anda akıbete sonsuz cehennem oluyor burada. Yani zaten mantıken de öyle yani. Adam meleği inkar ettiğinde iman paket halinde. Adam meleği inkar ediyor ya, farkın olmadan Resulullah'a gelen vahyi de inkar ediyor. E Kur'an'da melek bahsi var, o zaman Kur'an'da inkar edilmiş oldu. Anlıyor musun? Mesela şöyle düşün. Ben diyorum ki Sinan sen varsın. Deden de var ama baban hiç dünyada var olmamıştır diyorum. Bak kırıldı değil mi yazalım? Aynı o mantık yani. Bir tane inkar etti değil mi? Bütün paketi mahvediyor, çökertiyor. Ama farkında değil onun. Öyle bir algoritma yazılmış iman sesilesi. Yani ben bu iman noktasında yaşadığım ve duyduğum çok örnekler var. Ee, arkadaşların naklettiği. Bunları duyunca çok çok üzüldüm ve çok korktum. Mesela o bir tane kardeşle muhabbet etmişler İstanbul'da. Tabii böyle çocuk tadil arkamla namazını kırıyor. Soruk, cüple maşallah on numara gidiyor. Düşün o arkadaşla böyle Allah, peygamber konuşulurken can. Birden konu meleklere gidiyor ve çocuk diyor ki ya bence melek meselesi çok saçma bir mesele, melek yoktur diyor yani. Şimdi baktığında bu çocuk namaz kılan bir kafir olmuş oluyor, çok sıkıntılı bir durum. Başka bir abla şöyle diyor yani, e, siz Allah'ı tam bilemez misiniz? benim sevdiğim ve bildiğim Allah yakmaz diyor. E Kur'an'daki cennet ayetleri ne olacak? Yani bunlar imana zarar verip dinden çıkaran hadiseler oluyor. Çok problemli cümleler bunlar ve imana saldıran insanlar da hep bunu istemişler. İmanın Temelinde problem çıksın. Sürekli zekat konuşulsun. Ay kurbanda tavuk keseyim mi onu bunu keseyim mi bunlar konuşulsun. Rejim meselesi konuşulsun. Aa onu kestiler mi az bunlar konuş... Yani bu düşünceler münafıkane düşünceler. Bu cümleler sıkıntılı cümleler. İnsanlar biliyorlar ki İslam yaşandığı bir süreçte asla onun önünde durulamaz. Bu yüzden de İslami bir hayata ermemizi yaşamamızı engellemek için en temel yerden ağacın en köküne bomba koymaya çalışıyorlar. Neyle? Bu sorularla. Bugün televizyonu açtığında bizi meşgul eden bu sorularla gece tırnak mı kesilir, sakız böyle mi çinlenir, saç böyle mi... Tar ya bunlar kolay yani açacaksın bir cümle cevap var bunların. Ama bunlarla imanı çok zedeleyen günler ve bunalınma yaşatıyorlar topluma. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı, tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir imanı kurtarmaktır. Şimdi bana deseler Mehmet kardeş Hayal Alem diye bir dernek kaçtınız yani hani orada hep iman anlatıyorsunuz. Neden? Bu yüzden işte. Çünkü benim inandığım en büyük mesele bu. Yani benim gözümde iman sonsuzu kazanma veyahut sonsuzu kaybetme davasının yanında hiçbir mesele konuşma değerinde kıyas bile kabul edemez. Çünkü imanın en temeli bir insanın sonsuz hayatı söz konusu. Kuran kursunda bir ders al ama nasıl bir Allah'a inandığını yani marifetullah ilmini alma ve ardından okula git. Birden bir gün kitabı aç, tabiyatanın yazısını gör. Yani sizce bu çocuğun durumu ne olabilir ki ya? Kur'an'ı ezberleyen güzel kardeşlerim Ahiretin ispatı acaba ne durumda? Yani maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum. Benim İslam'ın içinde belki bir caminin mesuliyetini almış, belki başka bir yerin mesuliyetini almış ve onlarca 10-20 yıldır belki bu işleri yapan arkadaşlara iman ile ilgili sorular sorduğunda aldığım cevaplar gerçekten çok ürpertici ve çok üzücü cevaplar oluyor. Yani şunu mu iddia ediyorsun? Resulullah Aleyhisselam zamanında ''Siz inanlarız putların alın yelem'' diyor. Bütün Mekkeli müşriklere meydan okuyor, posta koyuyor ve O zaman müşriklerine düşün yani put dediğin geçim kaynağı Sadece ibadet şey değil ki yani sen adamların ekmeğine taş koyuyorsun orada Ve her birinin putlarını yalanlıyor La ilahe illallah dersi veriyor, tevhid dersi veriyor Ve bu hak kitaptır, merak peygamberim diyor Hep yani bir tanesi sormuyor mu? Neden diye? E sen sormuyorsun Ne farkımız kaldı eskisinden? Ne farkımız kaldı onlardan? Bakın o dönemin meşhur bir dinsizliğinin planı nedir? Kur'an'ı ezberleyip anlamayan Beyni sulanmış hafızlar yetiştirin Plan kimin planı? Düşün. Okuduğun bir ayetin manasını, sana emirlerini, ne yapman gerektiğini dinlemeden sadece öyle dua niyetine haşa Ezgi gibi okuduğunu düşün. Kimin planını öğütün? Ah kardeşim nasıl ki duvarda asılı duran ilaç seni iyileştiremez, aynen öyle rafta asılı duran sadece cenazeden cenazeye çıkardığın Kur'an da seni iyileştiremez. Sana derman olamaz, belki de ahiretini kurtaramaz. Demezler mi adama? Okumadığın ve anlamadığın bir kitaba mı iman ediyorsun? Düşünsene Kur'an'ın dörtte üçü, haşirden yani öldükten sonra yeniden dirilişten, nübüvvetten yani bir peygamberden, tevhidden Allah'ın varlık ve birlik ispatlarından bahsediyor. Belki bunlardan arta kalan yüzde beş ibadet ve adalet kısımlarından bahsederken, perşembe gece uyumadan önce aç bir tane Yasin oku kapat mesele bitti. Hiç mantıklı geliyor musun? Dinin meselede hocasıyla tartışan gencecik kardeş geliyor yanıma. İşte hocamla dinde şunu karşıdım diyorum ya sen namaz kılıyor musun? Namaz yok. Ya namaz yoksa konuşulan diğerleri biraz gevizelik olmuyor mu ya? İmanından sonraki en mühim meseleyi yapamamışsın yani. Sen niye oralarda takılıyorsun, ne konuşuyorsun? size? kurmam böyle mi, zekat böyle mi, misvak böyle mi? Ben diyorum ki bunlar bilinçli oluyor. Zaten iman hakikatlerini oturtan biri, turşuyu yiyip suyu kendisi aradığı gibi nomazından tut, kendisi ihtiyacı olan bu ve benzeri bütün soruların cevaplarını bulacaktır. Ama İman hakikatleri meselelerinden. Kainata neden geldik? Nasıl bir Allah'a iman ediyorum? Bir adam nasıl bir Allah'a iman etse, bunun mantığını anlasa, nasıl bir Allah'a iman ettiğini mantığını anlasa, cennet cehennemle ilgili aklına bir soru kalmaz. Nasıl oluruz aklına bu soru gelmezse? Ahmet İbni Ambel diyor ki, Allah'ın kudretini idrak etmiş bir adama kader meselesini anlatmaya gerek yok diyor. Çünkü Allah'ın kudretini anlayınca adam, Aa, tabii kaderde ne var ki diyor. Tabii ki öyle bir Allah, böyle bir kaderi tabii ki yapacaktır diye, otomatikman kadere imanı bile kuvvetlendiriyor. Yani işin temel Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Bunu bildikten sonra meleklere iman da kolaylaşıyor. İbadetlerin de kolaylaşıyor. Haşre imanın da kolaylaşıyor. yakînin o kadar artıyor o kadar artıyor ki bir gün yolda yürürken kaza geçirecek olsam ve bir araba sana çarpacak olsa araba tam burana geldiği anda gözünü çevirip ve Rabbim işte şimdi sana gelme vakti mi dersin? Ve film devam eder. O an hastane düşürmezsin. Doktor Faruk mu iyiydi, Ahmet mi iyiydi demezsin. Yok bizim ezacı kız yerinde duruyor mu demezsin. Sadece Allah dersin. Biz ne konuşuyoruz? Kadınlar cumaya gitsin mi? Gitsin gitme. Sen ne yapacaksın ya? Sen ne yapacaksın ya? Evet. Temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezgine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir ki? Bakın inanın, inanın, inanın. Risale-i Nurlar'la ilk tanıştığım günden beri benim hayatımın sözüdür. Yani bir mesele konuştuğumuz kardeşlerle hakikaten yani az önceki şeyleri böyle tabii ki birini aşağılamak için ne hattimize söylemiyoruz ama meselenin önemine binaen canavgıyla böyle silini söylüyoruz belki. Yanımıza gelen bir kardeş öyle meseleler açıyor ki daha namazı yok çocuğun. Daha iman meselelerini oturtmamış kardeşim temeli olmayan bir binanın karton pierini konuşmak ne kadar saçmaysa daha iman meseleleri namaz olmayan bir adamla işte Hz. Adem cennetten şöyle mi oldu işte bayanlar cumaya şöyle mi gelsin kurbanda da ya bunlar saçma bunları konuşmak ya ben bir matematik öğretmeniyim yani benim basit mesleğimde bile fonksiyona geçmeden önce çocuk sayıları toplama çıkarmayı birçok şeyi bilmesi lazım ya İslam'da neden böyle bir sıra olduğunu düşünmüyoruz acaba? Saygısızlık olmuyor mu Allah'a? Adamın daha temelleri yok biz diyoruz ki 33 defa o tuşuna bak O Allah. bak Ya adamın temeli yok Sen neden avize takıyorsun? Adamın duvarı yok Sen niye boya çalmaya çalışıyorsun? Şu iki vakit arasında şu namazı kıl Tamam olur Neden? Nedeni yok Hep taklidim. Sen eğer taklidi imana sığınıyorsan Bir kurban keserek iyi insan olduğunu düşünüyorsun Çocuğunu Allah'a kurban eden de var Ona ne diyeceksin? Evet kardeşim